Kanuni Sultan Süleyman Bağdat'ı fethettiği zaman orada Mehmet bin Süleyman isminde Fuzuli mahlasını kullanan bir şairle yüz yüze geldi. Daha önceden şiirlerini okumuş kendisini tanımıştı. Ona Leyla ile Mecnun kitabını yazmasını istedi. Ve Fuzuli 1535 yılında Leyla ile Mecnun kitabını yazdı. Kitap İki aşıkın hikayesiydi, birbirlerine kavuşamadan can veren, aileleri arasında dava bulunan iki aşıktan bahsediyordu. Ve lirik bir üstlükle romantizmin adeta mükemmel bir anlatımıydı, şiir biçimde anlatımıydı. Ondan 50 yıl kadar sonra Shakespeare, Verona'da yaşanan bir hikayeyi tıpkı Leyla ile Mecnun gibi Romeo ve Juliet adıyla yazdı. O da iki aşık arasında geçen bir hikayeyi anlatıyordu. Orada da iki aşık birbirine kavuşamamıştı. Orada da aileler birbiriyle davalıydı. İkisi birbirine aynı güneşin altında yaşamış, aynı güneşin altında nefes alıp vermiş iki kişi tarafından ayrı coğrafyalarda yazılmıştı. Bugün Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun kitabındaki dili, Türkçe dili, Türk dili ne kadar değiştiyse... İngiltere'de Shakespeare'in yazdığı İngilizce'de o kadar değişmiş vaziyettedir. Yani biz Fuzuli'ye baktığımız zaman dilini anlayamıyoruz. Bu nereden çıktı? E, bu çağda yani 16. yüzyılda yazılmış bir dille mi okuyacağız gibi ithamlarla Fuzuli'ye sırtımızı dönerken bir İngiliz çocuğu eğer Shakespeare'e bu da çok eskilerde kaldı dilini de zaten anlamıyorum dese tedaviye gönderilir. Enteresandır. İngilizler... Shakespeare'i bir kimlik edinmişlerdir. Shakespeare adıyla dünyanın her yerinde var olmaya mücadele ederler. Shakespeare'in Romeo ve Juliet'i tiyatro halinde, opera halinde, sinema filmi halinde, dizi film halinde, resimli e, kitap halinde ve her boydan ilkokullar için ayrı, ortaokullar için ayrı, üniversiteler için ayrı basılır. Bir de orijinali basılır. Yani orijinal dediğim Shakespeare'in dilinden döküldüğü şekliyle basılır entelektüeller için bizde ise Leyla ile Mecnun kitabının maalesef entelektüeller için bir tek baskısı vardır ne ilkokullar için ne ortaokullar için ne liseler için onu anlayabilecek bir ama zihnimizde bir hikaye vardır Leyla ile Mecnun bir masalmış gibi gelir onu bir film olarak seyretmiş o filmde Leyla ile Mecnun'u anlatmaz Oysa Leyla ile Mecnun kitabı Roma'ya ve Julietten kat kat üstündür bunu sadece ben değil, divan edebiyatı alanında çalışan dünyanın her yerindeki meslektaşıma sordum. Onların söylediği, yani elinizi vicdanınıza koyun, terazinin bir kefesinde Leyla ile Mecnun, bir kefesinde Romeo ve Juliet olsun. Hangisi ağdırır dediğimde, Romeo ve Juliet'ten Leyla ile Mecnun daha güzel olduğunu pek çoğu bana itiraf etmiştir. Ama gel gelelim. Bizim Leyla ile Mecnun'u anlamak için önce büyük büyük büyük dedemiz olan Fuzuli'yi anlamamız lazım. Fuzuli'yi anlayabilmemiz için 18 bin kelime ile onun kitap yazdığını düşünmemiz lazım. Shakespeare 21 bin kelime ile UNESCO verilerine göre kitap yazıyordu ama İngilizler Shakespeare'i bir kimlik, Shakespeare ensü kurarak ve dünyanın her yerinde Shakespeare ile giderek kendilerine kimlik edinmişlerdir. Ama bizi birleştirecek, bütün Türk dünyasını birleştirecek fuzuli gibi, Yunus Emre gibi isimleri biz bir kenara itiveririz. Fuzuli bizim için sanki çok fuzuli birisidir. Evet bizim için fuzuli, fuzuli birisidir. Çünkü fuzuli kelimesinin ikinci anlamı faziletli demektir. Bunun farkına vardığımız zaman kendi kimliğimizde edinmiş olacağız.